Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ebu Said Es-Siczi Değerli dinleyenler, Ortaçağ Avrupa'sında bilime dair birçok konu tabu kabul edilmiş... Bilim adamlarının etrafı, kilisenin kabul ettiklerinden farklı görüşlere hayat hakkı tanımayacak kadar katı bir dogmatizmle çevrelenmişti. Sadece felsefe ve inancın sorgulandığı alanlar değil, doğa ve fen bilimleri de bu katı yozlaşmadan nasibini almıştı. Dönemin en tehlikeli alanlarından biri ise dünyanın, evrenin işleyişi üzerine yapılan gökbilim çalışmalarıydı. İtalyan bilgin Galileo Galilei dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü savunduğu için 1632 yılında Engizisyon Mahkemesi'ne çıkarılmış ve sırf bu görüşleri nedeniyle de müebbet hapisle cezalandırılmıştır. Bu bilgiler doğrudur elbette ama eksiği var. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğüne inanan, ve buna dair teoriyi Galileo'dan tam 600 sene önce ispat etmeye çalışan İslam astronomu Ebu Said Es-Siczi'dir. Hem de teorisini desteklemek için dünyanın döndüğü prensibine dayanarak kayak biçiminde bir usturlap yapmıştır. Bu usturlabada El-Usturlab-e-Zevraki -El adını vermiştir. Tam adı, Ebu Said Ahmet bin Muhammed bin AbdülCelil Es-Siczi olan ünlü matematikçi ve astronom olan İranlı bilim adamı, bugünkü İran'la Afganistan sınırında olan Sicistan'da doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren ilimle ilgilenmeye başlayan Es-Siczi, henüz onlu yaşlarındayken İskenderiyeli Papaustan çeviriler yapmış ve yine erken yaşlarda kesenler teoreminin delilleri üzerine bir risale yazmıştır. Sicistan'da bulunduğu yıllarda kendi imkanlarıyla bir planetoryum yani gök evi inşa edip burada gözlemler yaptığına dair bilgiler vardır. Sicistan'daki çalışmalarının ardından ilmi çalışmalarını devam ettirmek üzere dönemin önemli medeniyet merkezlerinden biri olan Şiraza gitmiştir. Burada çalışmalarını yürütürken sarayın dikkatini çekmiş ve 969 yılında Şiraz sarayına davet edilmiştir. Burada Abdurrahman Es-Sufi, el Ebu'l-Vefa El-Buzcani, Veycan Kuhi ve Nazif Bin Yum gibi dönemin ünlü astronomlarıyla birlikte çalışmıştır. Aynı yıllarda Yunan astronomlar Batlamyus, Doroteus ve Hermes'in eserleri ve kendi döneminin eserlerine temel dayanak alarak şahsi yorumlarını da eklediği bir astrolojik tablo hazırlamıştır. Hazırladığı bu astrolojik tablo, kendisinden sonraki dönemlerde bazı astrologlar tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. Astronominin yanı sıra matematik konusunda da önemli çalışmalar yapmış olan Ebu Said Es-Siczi'nin en önemli eserlerinden biri, geometriyle ilgili olan Risale Fişşeklil Katta isimli kitabıdır. Bu kitap kendisinden sonraki matematikçilere önemli bilgiler aktarır. Ebu Said Es-Siczi, 1024 yılında vefat edene kadar her biri birbirinden önemli, 40 kadar eser kaleme almıştır. Henüz üzerinde çalışma yapılmamış 14 eseri Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır